sabır üzerine. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret veririz. Nefislerimizin şerrinden ona sığmaz. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmazsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı,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 Kardeşlerim, Allah azze ve celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattımdır. Ve ben sizden rızık istemiyorum. Sizleri doyuran, yediren, içiren benim. Sadece ben sizden ibadet istiyorumdur. Kulun eyleme döküldüğü noktalara baktığımızda bizden bir bakış bir düşünce, bir amel, her ne sudur ederse etsin bunların hepsi nedir? Kulluk ve ibadetliğin alakalı şeylerdir. Allah Azze ve Celle bizleri fıtrat üzerine yaratmış ve fıtratımıza birçok hasletler koymuştur. Geçen geceler işlemiş olduğumuz dersleri hatırlayacak olursanız, doğruluktu veyahut rızık meselesiydi, ahlaki meselelerdi, Bunlar hep bizim kulluğumuzdan alakalı nelerdir meselelerdir. Bugünse işlemek istediğim mevzu bu fıtri hasetlerden sabır. Sabırla alakalı konu olacak inşallah. Allah bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Evet. Sabır deyince aklımıza ne geliyor kardeşler? Sabır deyince ne anlıyorsun? Bunlar üniversite mezunlar. Evet. Sabır deyince ne anlıyorsun? <gülüyor> Te oczywiście og aller sete lalinge. Hinale A-Tri 떠 åse alle lever disse på etstock av sette Evet, tamam. Evet, sabır sözlükte darlıkta kendini tutma, kontrol etme manasına gelir. Evet, ders canlı. Sabır, aklın ve şeriatın gerektirdiği durumlarda nefsi hapsetme, kendine hakim olma, acıya katlanma, o acıyı geçirmek için dayanma ve karşı koymadır. Ki bu her türlü rahatlamanın ve başarının yoludur. Bu terim olaraktır. İslam'ın emir ve yasaklarını tatbik ederken ve imtihan özelliği olan musibetler karşısında, yılgınlık göstermeyip direnme cesaret dayanıklılık göstermede sabırdır kardeşler. Yani eee Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir gün bir mezarın başından geçerken orada bir kadının ağladığını görüyor kabrin başında. Sabrettir. Nasıl sabredeyimdir? Yani senin de böyle genç yaşta çocuğunu öldü mü? Tabi Allah Resulü'nü tanımıyor Aleyhisselatü Vesselam'ı. Kafile geçiyor, Enes kadının omuzuna şöyle dokanıyor, onun kim olduğunu biliyor musun? diyor. Kadın omuzlarını çekiyor. Bu Allah'ın Resulü'nü Bu sözü duyunca kadının ağlaması, acıntısı, acısı, üzüntüsü ne yapıyor? Hemen geçiyor. Ve hemen kabilenin arkasına takılıyor. Ve aleyhissalatü vesselam Ebu Eyyub el evine giriyor, kadın girmek için izin istiyor, kendisine izin veriliyor ve akabinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sabır, ilk andaki sabırdır, sonraki fayda vermez diyor. Yani gelen, Allah'tan gelen imtihanlara karşı kişinin de ne yapması? Sabretmesi, yani o anki acıyı dindirmesi, isyan etmemesi ona karşı gelmemesidir. Sabır, hak yolda yaşamanın bedeli olan zorluklara göğüs verme, hedefe ulaşmak konusunda direnç, ahlaki, disiplin ve nefsi kontrol altında tutmaktır. Kardeşlerim, sabır yalnızca acılara, felaketlere dayanma, katlanma manasına gelmez. Söz gelimi, musibet ve felaketler zamanında dayanma, tahammül gösterme sabır olduğu gibi ki bunun zıttı acelecilik ve dayanıksızlıktır cihat anında kaçmayıp direnme, sebat etmede nedir? Bu da sabırdır sebat da bir sabırdır bunun zıttı korkaklık ve cihattan nedir? Firadır gerektiğinde sır saklayıp dili gereksiz şeylere konuşmaktan korumak da sabırdır bunun zıttı nedir? Boşboğazlıktır. Yani hepsi bir zıttıyla ne yapıyor? Gündeme geliyor. Dili sıkı tutma sabırdansa boş bırakmak da nedir? Boşboğazlıktır. Sabır Allah'ın dininde farzdır ve imanın yarısıdır. İmanın diğer yarısı da şükürdür kardeşler Yani ıstılaha baktığımızda iman ikiye ayrılır. Bir kısmı sabır Bir kısmı da nedir? Şükürdür. Bu üst boyutta güzel bir derstir. Sabır etkileyici, üzücü bir olay karşısında kendine hakim olma, kızgın davranışlara girmeme, üzücü bir olay karşısında kendine hakim olma ve dili şikayetten, uzuvları yanlış hareketten korumadır. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi asıl pehlivan kimdir diye sorulduğunda ne diyor? Ha? güreş anında rakibini yenen değil kızgınlık anında nefsine takim olan asıl pehlivan bu dörtdür ve yine haklı olduğu halde haklı davasından cedelden vazgeçen insana da cennetin neyi var? ta ortası var Yani bunların hepsi neyle alakalıymış? Sabırla alakalı. Bu da gelen nakillere tasdik edip buna inanarak o şekilde hayatına geçirmekle mümkündür. Sabır, çirkin sayılan davranışlar karşısında boyun eğmekten sakınmaktır. Sabır, nefsi sonucu kestirlemeyen gizli sıkıntılar konusunda şikayet etmekten sakındırmadır. Bugün koca karılara nasılsın diye sormaya insan ne yapıyor? Korkuyor değil mi yaşlılara? Neden? He? Öyle bir hastalık sayıyorlar ki aklınız duruyor. Bir de bakıyorsun ki senden diriler. Yani yürümede, yemede, içmede, konuşmada, bakmada, düşünmede. Ama o dilleri ne olmuş? Artık sabrı yitirmiş. Bu da nedir İsyanın bir çeşididir. Sabır aynı zamanda dili de neymiş? Koruma, şikayetten korumadır. Evet, sabır nefsi haram sayılan davranışlar karşısında boyun eğmekten sakındırmadır. Sabır, nefsi sonucu kestirilemeyen gizli sıkıntılardan şikayet ettirmekten sakındırmadır. Gelelim sabrın önemine. Sabr anladık mı kısaca? daha gelecek sabır içine düşünen darlığın ve sıkıntının geçmesi için Allah'ın yardımı kaza yardımını kazandırabilecek en güzel davranıştan bir tanesidir İmam-ı Şafir'in de dediği gibi Allah kendisinden razı olsun ben diyor Kur'an'da bir sure biliyorum vallahi başka bir sure inmemiş olsa bu sure Muhammed ümmetine ne yapardı yeterdi bu asır suresidir Andolsun ki bütün insanlık hüsranda birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler ki Demek ki insan hep birbirine ne yapacak? Hakka ve sabra çağıracak. Ve kim de sabra dönerse, hakka dönerse muhakkak Allah'ın da ona nedir? Yardımı vardır. Misal, düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birisi kendisinin yanında övüldüğünde, o cennetliktir, o şehittir dendiğinde ne diyor? O cehennemdedir. Diyor. Daha sonra bir adam geliyor, diyor ki Allah'ın Resulü, hakikaten diyor, ben şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. O insan diyor, çok güzel savaştı ve o kadar çok insan öldürdü ki bunların karşısında birçok yara aldı ve en son yarasına sabredemeyerek ne yaptı? Kendi kendini intihar etti. Yani kılıcına dayanarak kendini öldürdü diyor. Yani sabır, insana gelen her türlü bela ve musibette dayanma gücüdür. Sabırsızlığın insana da birçok şeyini kaybetmesi var. Biraz sonra dursa belki o ne yapacak? Can verecek ve şehit olarak Rabbine kavuşacak. Ama sabredemedi. Ne oldu? Cehenneme boyladı. Hem de o kadar acıların içinde. Dayanılmaz, zor ve insana ağır gelen sıkıntılara ancak sabır ahlakı sayesinde insan dayanabilir. Bir hakkı savunma ancak sabırla yapılabilir. Allah'ın emirlerini yerine getirme, nefsin hoş gördüğü ama aklın ve dinin hoş görmediği şeylerden kaçınma ancak sabırla olabilir. İnsanın elinde olmadan başına gelen, karşılaşılan felaket ve sıkıntılara dayanma, Onları kolaylıkla atlatma ancak nedir? Sabırla mümkündür. Herhangi bir konuda başarılı olma, zor olan işlerin üstünden gelmedi ancak sabır ahlakıyla nedir? Mümkündür. Bunun zıttı olan sabırsızlığa baktığımızda ise kardeşlerim, sabırsız insanların korkak, aceleci, pinti, etrafında güven vermeyen insanlar olduğunu görür. Ve her gittikleri yerde de sorunludur bunlar. Konuşmada, oturmada, topluma kaynaşmada, akraba ilişkilerinde, herhangi bir cemaatta sabırsız insanların hiçbir zaman hayırlı olduğunu göremezsiniz. Hep bir darlık, hep bir yokluk içindedir. Hem de varlık içinde yokluk içindedirler. Onlar olaylar karşısında dayanıksızdırlar, tutarsızdırlar, korkaktırlar. Çok şey isterler, küçücük şeylerden rahatsız olurlar. Ellerindeki geniş nimetin kıymetini bilemezler. Daha fazlasını ve hatta başkalarının hakkına da göz dikerler. Az bir darlık görünce peşi perişan olurlar, tahammül gösteremezler. Bu da sabırsız insanlardan sudur eden nedir? Davranışlardır. Bu da sabır ahlakını ne yapıyor? Götürüyor. Yani her şey zıttıyla kayındır derken, burada sabırlı olan insanın meziyetleriyle sabırsızı yaptık? Karşılaştırma yoluna gittik. Kardeşlerim, Allah hepimizi sabırlı ve şükreden kullardan eylesin. Sabrın pek çok sonuçlarından birisi de nefis terbiyesi ve dünyalıklara fazla meyletmeyerek faydalı işlerle meşgul olmaktır. Kişi başına gelen kimi bela ve sıkıntılara, bazı lezzetleri terk etmenin verdiği rahatsızlıklara Ve ibadetlerin getirdiği zahmetlere Allah'ın emri doğrultusunda bir müddet sabreder ve zor da olsa nefsini bunlara yavaş yavaş alıştırırsa zorluklara katlanabilme gücü kazanır. Bu yollar sabır makamından daha yüce makamlara erişir. Günahlara, masiyetlere bulaşmamakta direnip sabredip nefsin mutlaki olmasına kaynaklık eder. Hatta itaatta bulunmaktan direnip sabretme, hakka ne yapar? Yakınlık kazandırır. Belalara sabır, ilahi kaza ve kaderden razı olma imkanını duyurur. Düşünün şimdi, aleykümselam ve Allah subhanahu ve, ve teala, kimine oğlan, kimine kız. Kimine sırf kız, kimine erkek, kimine de hiç vermeyi diyor. Allah'ın bunları yapmaya kadir olduğunu bilmezmiş. Bunlar nedir? Hep Allah'ın insanı yapmış olduğu imtihanlardandır. Eğer bir insan kendini hakka, haktan gelenlere alıştırmazsa karşıdan gelecek böyle bir imtihanlara karşı ne yapar? Gevşeklik duyar. Bugün düşünün toplumda satılar, satılmışlar alabildiğine çocuğu olmadı mı, hele biraz da bir 10 seneyi geçti mi insanlar doğru ne yapıyor? Türbelere akın etmeye başlıyor. Ve türbelere gidiyorlar, orada adaklar adayarak, oradan Allah'tan bir şeyler istiyorlar. Bakın kaderine ne yapamıyor? Sabredemiyor. Ne ismi? Sadık oradan gelmez. Gelmez. Gelmez. O şey olarak koymuşlardı, Sadık oradan gelmez. Veyahut İnsanların e, sarı hastalığına tutulmaları veyahut evlenemeyen, işleri yolunda gitmeyen birçok insanların sabredemeyip bu tür yollara gittiklerini ne yapıyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Onun için hakka itaatta bulunup da direnip sabretme, hakka yakınlık kazanır kazandırır. Unutmayalım ki kardeşlerim, geçen derslerde de hatırlayacak olursanız, <gülüyor> müminin Gerek nefsinde, gerek malında, gerek eşinde, gerek çocuklarında ölene kadar bela ve musibet ne yapmaz? Eksik olmaz. Bu müminin bütün yaşantısında ne yapar? Ömrü boyunca olan şeylerdendir. Bu muhakkak ne yapacak? Olacak. Ve bela ve musibeti en çok güçer edilenler de kimlerdir? Peygamberler, sıddıklar, şehitler, alimler artık imanın nispetinde herkesdir Allah hepimizi sabredenlerden eylesin kardeşlerim. Yani sabır, Allah birine bir bela verdi mi, o orantıda da ne yapar? Sabrını verir. Yeter ki insan sabredebilsin, isyan ne yapmasın, etmesin. Bu da bir imtihandır. Sabır, insanın iş dünyasını, ona ızdırap veren şeylerden, dili şikayet etmekten, Ve organları da uygunsuz davranıştan sakındırır. Cümlemi tekrarlayayım mı? Bakın önemli bir yer burası. Geçen derste nasıl doğruluğu kalp, dil ve azalara yansıttıysak sabrı da bu noktada ne yaptık Yine kalbin, dilin ve azalara yani yine imanın bir halidir. Sabır, insanın iç dünyasını yani kalbini ona ızdırap veren şeylerden dilini yani ikrarını şikayet etmekten organlarını yani azalarını uygunsuz davranışlardan sakındırıp korumadır. Yani sabır dediğinde aynen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın oğlu İbrahim ölüyor. İbrahim aleyhissalatü vesselam çok seviyor. E, cariyesinden Mariye'den doğma bir çocuğu. Ve onu defnederken gözyaşlarını tutamıyor. i̇bn Mesud diyor ki Allah'ın Resulü sende mi? Sende mi ağlıyorsun? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ey İbrahim biz seni çok sevdik. Vallahi seni kaybetmekten üzüldük. Kalp mahzun oldu göz yaşardı. Vallahi bu isyandan değildir. Yani insan bir şeye üzülebilir mi? Kalp buruklaşabilir, göz ne yapabilir? Yaş akıtabilir ama bu isyandan ne yapmayacak? Olmayacak. Vallahi bu isyandan değildir. İşte insan, insanın iç dünyasında ona ızdırap verici şeylerden, dilini şikayet etmekten ve organlarını da uygunsuz yani Allah'a isyan etmekten ne yapacak? Koruyacak. Bütün bunlar iman ehline ait yüce makamlardır ve meziyetlerdir, özelliklerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir cenazede yaka paça yırtan, ağıt yakan kadınları gördüğünde ben iki bed Sezden harb edilmek için gönderildim diyor. Birisi çalgı sesi birisi de şu ölülerin arkasından yaka paça yırtarak ne yapma? Ağıt sesi diyor. Evet. Allah hepimize hayır versin. Allah bizleri affetsin kardeşlerim. Nefsini Sebat'a ahlakına, sebatı ahlak e, dayanıklılığa alıştıran kimseler başarılı ve rahat olur kardeşlerim. Zorluk karşısında kalınca o zorluğu yenmek için çaba harcarlar ve bu çaba da insanı ne yapar? Direnir. Dirence yol açar. Bir darlığa ve felaketi düşünce perişan ne yapmazlar? Olmazlar. O sıkıntıyı uzaklaştıracak O felaketten kurtulacak çareleri ararlar. ararlar. Bilirler ki hayatta her şey bir değişim halindedir. Nimetlerde, rahatlıkta, sıkıntılarda, zorlukta, darlıkla devamlı ne yapar? Değişir. Kişi bir hal üzerine sürekli durmaz ve dünyada hep devamlı nedir? Bir deneme dünyasıdır. İşte insan bu zorluklara karşı kendini ne yapacak? Hazırlayacak. Kur'an'a gönül veren bir mümin her konuda sabırlıdır kardeşlerim. Her konuda. Sabır gerektiren bütün işlerde acele değildir. Her işi teenniyle yapar. Düşünün, namaza giderken dahi cemaata geç kalmak korkusuyla koşmayı bile ne yapıyor Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem yasak? Ağır Yetiştiğiniz yerde imama uyun, o selamdan sonra kalkın ne yapın? Kaçırdığınız yeri kendiniz yapın. Yani, yani yetişirim şeyiyle koşarak ne yapmayın? Gitmeyin. Yavaş hareket edin. Diyor. Bu da gösteriyor ki, ibadetlerin hepsinde dengeli ve ölçülü yapma, İslam'ın nesi? Bir emri ve gereğidir. Gerektiği yerde, nefsine ve isteklerine de insan sabırlıysa, hakim olur. Dünya hayatının zorluklarına, tabi bir şekilde dayandığı gibi, ahiret güzelliklerini kazandıran ameller konusunda da kararlılık gösterir. Bakın Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kitabında ancak o müminler sabır ve namazla Rabbinden yardım beklerler. Diyor. Burada da dikkat ederseniz sabrı namazla yine bu içinde bulunduğumuz şu Ramazan ayını ele alalım. Oruçla ne yapılıyor? Sabır hep irtibatlandırılıyor. Yani fıtri olan bu hasletimizin namazla da oruçla da nedir? Çok çok ilişkisi vardır. Ve bütün güçlüğe rağmen namaz kılma hem bir sabır sınavı hem de inancın somut bir şekilde ortaya konmasıdır. Düşünün sıcakta, soğukta, yağmurda, korkuda, yolculukta, Yani bunların hepsi sabırla yapılacak şeyler kardeşlerim. Kolay değil. Bir savaşı düşünün. Bir esareti düşünün. Çalıştığınız yerdeki güçlükleri düşünün. Yani namazı bütün 24 saatimizin içinde şöyle bir ele alın. Bunların hepsi sabırla yapılacak şeyler. Ağır düşünerek, acele etmeden. Mesela Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 238 ya da 239 yanlış hatırlamıyorsam ayet gelmesinde eğer korku varsa binitli yaya yürüyerek imayla namazınızı ne yapın kılın. Ve genişliğe çıktığınızda ise Allah'a ne yapın hamd edin şükredin size böyle bir imkan verdiği için diyor. Yani düşünün bu bile nedir? İnsanın sabırla yapabileceği ibadetlerdendir. Ve şüphesiz her gün günde beş defa bütün ömür boyu durmadan Allah için namaz kılmak üstün bir sabrı gündeme getirir. Buna sabredemeyip de kıl kıl bitmiyor deyip namazı terk edenler yok mu? Yani o namazsa bizi her türlü kötülükten ne yapıyor? Alıkoyuyor. Ama insanın sabrı kaçtı mı namazı ne yapıyor? Terk ediyor. Önce sabahı gevşetiyor. Sonra başka namazlara ondan sonra bir bakıyorsun İnsanda hiçbir şey kalmamış. Allah muhafaza. Ramazan orucu ise en önemli sabır denemesinden birisi. İnsanın en zayıf yeri neresidir? Buradan denemiyor yer Mide ağrılar ülserler en çok Ramazan ayında ortaya çıkar. Başka aylarda yok. Yani orucu yeme ve içme ihtiyacı ile şehvetinden insan ne yapar? Denenir. Ve orucu bozan da iki şey vardır. Yemek, içme ve cins münasebe. Yani iki şey insanı ne yapıyor? İmtihan ediliyor burada ve buna da sabreden insan kazanıyor. Mümin oruçla bu azgın isteklerini Allah için erteliyor. Bu konudaki zorluğa ne yapıyor? Sabrediyor. Oruç ibadeti zaten başlı başına bir sabırdır kardeşlerim. Müminler Allah yolunda yapacakları çalışmalarda ibadet ve amellerde zorlukla, eziyet ve sıkıntıyla karşılaşırlarsa namazla ve sabırla Allah'tan ne yaparlar? Yardım dilerler. Allah hepimize yardım etsin. Rabbim haktan ayırmasın. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında gerçekleri yüklenip taşımakta sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o sabır ve namaz kalbi Allah'a saygıyla ürperenlerin dışında herkese çok ağır zor gelecek. Aleyküm selamlarım. Bu da Bakara suresinin 45. ayeti. Dikkat ederseniz, bu Allah'a saygı ile kalpleri ürperenlerin, yani müminlerin dışındaki insanlara ne yapacakmış? Zor gelecek. Öyleyse başımıza bir bela, bir musibet, bir imtihan geldiğinde, İlk yapacağımız Rabbımıza yönelip namaz kılma, sabretme ve ondan ne yapma? Yardım dinemedir. Yine Bakara suresinin 153. ayet-i kerimesinde kardeşlerim Ey iman edenler sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenleri seve Sesim geliyor mu camdan? Sabır aynı zamanda Nefsin iyi bir şey yapma veya kötülüklerden kaçınmak için acıya, meşakkate dayanmak kuvvetidir. Bu iki şekilde de görülebilir. Mesela birincisi elem, acı ve külfetler karşısında sabırdır ki, bu da itaat, mücadele ve amellerin zorluğuna katlanarak elde edilir. Diğeri de haram, lezzet ve şehvetler, istekler karşısındaki sabırdır ki, Kişi bu sabırla nefsine hoş gelse de haram kılınmış olan tehlikeli ve zarar şeylerden sakınabilir. Mesela düşünün, Yusuf aleyhisselamın imtihanını, basit bir imtihanını, köle, özgürlüğü yok, efendilerine hizmet ediyor. Doğru bile söylese hürün yanında kölenin sözü kaç paralık eder ki? Böyle bir ortamda hem de efendisinin karısı tarafından zinaya ne yapılıyor? Davet ediliyor. Zina etse bile kim değer verir ki ona? Ama o bir yaratıcısının olduğunu biliyor ve yaratıcısına ne yapmıyor? İsyan etmiyor. Ve bunun akabinde de kendisine iftira edildiği halde ve neticede kendisine bir elçi geldiğinde bile e, hapishaneden çıkabilecek durumda olduğu halde bile o iftira kendisinden temizlenene kadar Ne yapmıyor? Çıkmıyor. Ve ne diyor? Ayeti kerimeye baktığımızda eğer Ya Rabbi burada kalmaklığım, dışarıya çıkmaktan daha hayırlıysa beni burada bırak. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim sabır dediğimizde Yusuf Aleyhisselam'ın o konumunu anlamadan bu ayeti kerimeyi anlamamız da çok zor. Çünkü Yusuf gibi birisi dışarıya çıktığında aynı tehlikelerle yine ne yapacak? Baş başa kalacak. Hapiste kalmak onun için nedir? Daha hayırlı. Kim bilir? Belki nefsini ne yapamayacak? Koruyamayacak. Çünkü imtihan yani ceza hep günahın nispetinde olduğu gibi mükafat da amelin nispetinde. Yusuf Adem'in çocuklarının içinde en güzelliği iken kendisini zinaya davet eden kadın da Adem'in kızlarının en güzellerinden bir tanesi Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir gölgenin olmadığı sadece arşın gölgesinde gölgelenecek insanlardan birisini ne diyor? Kendisini dünyalık güzel bir kadın gel bana geldi, zinaya davet ettiğinde ben Allah'tan korkarım diyerek ona ne yapma icabet etmeyen o arşın altındaki gölgede gölgelenecek insan. Bu da ancak sabırla mümkün kardeşlerim. Yani kendini terbiye etmeyen, nefsini kontrol etmeyen insan bu tür bela ve musibetlere çok rahatlıkla ne yapabilirmiş düşebilirmiş. Yani sabrın yaşantımızda dünyevi olsan, uhrevi olsun çok çok neyi varmış, önemi varmış. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Ali'sülatu vesselam'ın damadı olan ve evinde büyüyen Kızını kendisine verdiği, torunlarını sevdiği, yani torunlarının babası Ali'nin şöyle bir sözü var. İman diyor, dört direk üzerine bina edilir. Yani çok güzel tespitleri vardır. Bunlardan biri sabırdır diyor. İmanın biri sabırdır. Sabrında dört şubesi vardır. Biri arzu, biri korku, biri züht, biri de gözetmedi. İmanın dört direk üzerine oturur diyor. Bunlardan birisi sabır. Sabrın da dört şubesi vardır. Arzu, korku, züht ve gözetme. Cenneti arzulayan şehvetlerini sınırlasın. Ateşten korkan haramlardan yüz çevirsin. Züht sahibi olana musibetler kolay ve hafif gelir. Ölümü gözeten de hayır yapmakta acele eder. Ali'nin sözlerini tekrarlıyorum kardeşlerim. Cenneti arzulayan şehevi arzularını ne yapsın? Sınavlasın. Şehevi arzular derken ne anlıyorsun? Dünyalık. Dünyalık. Her şey. Yani seni ahiretten alıkoyan her türlü kız. Yani ahiretten, ibadetten. Mesela örnek vereyim. <gülüyor> Nemil suresinde Süleyman Aleyhisselam Çok sevdiği doru atları seviyor. Bir bakıyor ki ikindi namazının vakti geçmiş. Hemen ne yapıyor? Hepsini Allah'a kurban ediyor. Neden? O an alıkoyduysa başka bir zamanda alıkoyacağından korkuyor. Talha Enes'in övey babası namaz kılarken bir kuş geliyor önündeki ağaca konuyor güzel güzel sesler çıkarıyor Onu seyretmekte namazda olduğunu ne yapıyor? Unutuyor. Ve hemen Allah azze ve celalenin ayeti aklına geliyor. Siz sevdiğiniz mallardan Allah yoluna infak etmedikçe gerçek müminlerden ne yapmazsınız? Olamazsınız diyor. Ve o bostanı namaz kıldığı ki başka bir malı yok, onu Allah'a ve Resul'a ne yapıyor? Hibe ediyor. Ve bu benim malımı, bu ne yaptı beni? İbadetimi mani oldu, engelledi diyor. İşte ahireti umanların amelleri nelermiş? Bunlar. Allah onların yolundan bizi ayırmasın. Ateşten korkan da haramlardan ne yapsın? Yüz çevirsin. Tabi bu dersler basit dersler değil. Bu ameller de kolay ameller değil. Azmedilmesi gereken ve zamanla anlaşılması gereken. Bugün huzur Huzurdere'e bir yazı koydum. Kitap sünnete ilk döndüğümde e, Dua Dergisi diye bir dergi vardı, eskiler bilir. Orada bir yazı görmüştüm. Ahiret Hava Yolları diye. İşte Uçuş, Dünyadan, Varış Ahirete, İsim, işte Ademoğlu, Cinsiyeti Toprak, Toprak, Alınacak belgeler, işte kimlik, yolcuların dikkatine, Kur'an ve sünnete uymanız dikkatle rica olunur. Eğer bunlara uymazsanız, aksi takdirde başınıza birçok bela ve musibet gelebilir. Ve orada sorulacak belgeler, dünyada ne yaptın, ömrünü nerede harcadın, ilminden ne yaptın gibi... Güzel bir şey. Gözüm ayıp ilişti. Tuttum onu siteye koydum. Yani insan bunları gözünün önden şöyle bir geçirdiğinde ne kazanırsa kazansın. Rızık dersini hatırlayacak olursanız. Dağları bile kazansa midesini onu yapamayacak? Dolduramayacak. Geri yanı kalacak. Onun hesapları artık nasıl verilecekse verilecek. Yani insan da kendini haramlardan koruyacak züht sahibi olana musibetler kolay ve hafif gelirtiyor. Yani kalbi incelten ve her şeyin Allah'tan geldiğine iman eden ve Rabb'ına tevekkül eden insana ne kadar bela ve musibet gelse ne olur? Düşünün Aleyhisselatü Vesselam'ın 6 çocuğu hayatında vefat etti mi? Bir tanesi kendisinden 7 çocuğu, bir tanesi kendisinden sonra, o da 6 ay sonra bir baba için bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Basit bir olay mı? Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın ne karakterinde, ne yaşantısında hiçbir şey ne yapmıyor? Değişmiyor. Ama o da bir insan. O da acı çekiyor. O da üzüntü. Hatta acısı yetmezmiş gibi oradaki müşrikler ne diyor? Efter. Artık soyu kesik bir de alay ediyorlar. Yani bu daha da beter bir Konum olmasına rağmen o yine de ne yapıyor? Sabrediyor. Ölümü gözeten de hayır yapmakta ne yaparmış? Acele eder. Allah hepimize ölümü sevdirsin. Rabbim kendisine kavuşmayı bizlere sevimli kılsın. Kardeşlerim nefsin boyunduruğundan ve esaretinden kurtulup özgür olmanın sonuçlarından meyvelerinden biri de sabırlı olmaktır. Bu anlamda sabır, hürriyeti elde etmede en önemli etkendir. Kişi sabrı sayesinde kötü şartlara, nefsin insanı zillete düşüren isteklerine direnir ve özgürlüğünü kazanır. Allah hepimize hayır versin, taşıyamayacağımız yükü yüklemesin kardeşlerim. Bakın alimin birisi, özgür kişi her haliyle özgürdür. Başına musibet gelse sabreder. Musibetler üstüne sel gibi aksa yine de onu yenilgiye uğratmaz. Ama sabretmezse kahırlı olur ve kolaylıklar güçlüğe döner. Nitekim Yusuf'un köleleştirilmesi, esir edilmesi ve kahra uğraması onun özgürlüğüne hiç gölge düşürmedi demiştir. Ne kuyunun karanlığı ona bir zarar verebildi, ne de başına gelen musibetler. Derken Allah ona lütfunda bulundu. Yönetici yaptı. Ona zulmedenleri kendisine hizmetçi kıldı. Sonra da peygamber yaptı. Ve onun sayesinde bir ümmete rahmette bulundu. İşte sabır bu şekilde ardından her zaman hayır getirir. Şu halde sabredin, sabırla donanın ki ecre ulaşasınız demiştir. Allah kendisinden razı Bu da gösteriyor ki hakikaten çok güzel bir istimbat. Hangimiz böyle bir kuyuya hatılsa hem de kardeşleri tarafından. Düşünün şimdi şurada bir kuyu olsa bu kuyuya yabancı mı gelir yoksa bu yörenin insanı mı suya gelir? Kuyudan çıkaran o yörenin insanıdır. O çocuğu orada gören anasını babasını bilmez mi? Ama sarıp sarmalıyor, götürüp ne yapıyor? Satıyorlar. Hürken Kölü oluyor, birçok başına işler geliyor ama bunun neticesinde tamamen Müsfü Aleyhisselam ne yapmış? Sabretmiş. Bu da gösteriyor ki sabrın insana her zaman kazandırdığı neymiş? Hayır. Peki diyelim ki sabretmeseydi kuyuya atıldığında ne elde edecekti ki? Zaten özgürlük gitmiş. Yani oflasan puflasan da eline geçecek ne var? Hiçbir şey. Yani sabrederse, hiç olmazsa direncini kaybetmiyorsun, aklını kaybetmiyorsun, yaşamanın bir anlamını ne yapıyorsun, hep üzerinde hissediyorsun. Ve kardeşlerim bu noktada Allah'ın güzel isimlerinden bir tanesi de sabırdır. Çok sabreden anlamındadır. Şüphesiz Allah'ın sabrı, insanların sabrıyla kıyaslanamayacak şekilde farklıdır. Rabbimiz kullarının bütün isyan ve tuğyanlarını bildiği ve gördüğü halde hemen bize ne yapmıyor? Ceza vermiyor. Cezalarını ahirete erteliyor ve bizlere nimetlerini vermeye devam ediyor. Bu evet. da Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarından bir tanesidir. Allah affetmeyi sever, bizleri de af ve mağfiret eylesin kardeşlerim. Kur'an'a ise Kur'an-ı Kerim'de sabır 104 yerde zikrediliyor kardeşler. Ben ayetleri çıkardım ama hepsini okumayın mı okumayın mı siz bilirsiniz. Ama birkaçını zikretmekte çok fayda var. Mesela iyilikle kötülük bir değildir. Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse candan bir dost olur. Bu güzel davranışı ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan büyük nasibi olan kavuşturulur diyor. Biliyorsunuz bu Fusület suresinin 33 ve 34. ayetleri. Bu ayet ise dikkat ederseniz burada kötülüklere tahammül edip dayanma ve O kötülüğü iyilikle uzaklaştırma, sabır anlamına geliyor. Yani karşıdan gelen kötülüğe sabır ve sonuna ne yapma? İyilik gösterme tavsiye ediliyor ki bu da Allah tarafından çok büyük bir nasibin olduğunu gösteriyor. Yine onlar sabredenler ve Rablarına tevekkül edenlerdir. Nahıl 42'de bu ayette müminlerin tanımını yaparken sabrı temel özelliklerin içinde sayılıyor. Allah'ın rızasını ve cennetini kazanabilmek için gösterilecek en önemli vasıflardan birisi de sabırdır. Sabır, inkarcılara karşı kazanılacak olan zaferin de anahtarıdır. Sabredin değil de Allah, müminlerin de gücünü artırır. Yeterince sabredilmezse, müminlerin gücü de ne yapar? Azalır. Yine kardeşlerim, imanın bir göstergesi olan, salih amellerde ancak sabırla işlenir. Burada hem amelin kendisinde olan güçlük hem de nefsin o ameli işlemekteki isteksizliği aşılır. Mesela İbn Ömer bir rüya görüyor. Uzun bir kuyu ve kuyunun ta dibinde de kendisi. Abdullah ne iyi diyor çocuk. Bir de diyor gece namazı olsa. Bir de gece namazı. Rüya ne? Yorulan ve İbn Ömer ondan sonra gece namazını ne yapmıyor hiç bırakmıyor ve sahabelere bakın gündüz cihat meydanında oruçlu gece bakıyorsunuz dinlenmesi gerekir bu insanların ne yapıyor gece namazında daim olduklarını görüyorsunuz işte bunlarda yapılacak amele karşı isteksizliği kırmada neymiş sabırla aşılacak şeylerdir ve yine kişi gece uyandığında eşini de ne yapsın uyandırsın Hatta ona parnaklarıyla ne yapsın? Su atsın. Onu gece namazına ne yapsın? Kaldırsın diyor. Bunlar da hep o ameli ona kolaylaştırmak için yapılan. Allah yolunda cihad etmek de ancak sabırla olur. Allah'ın dinine yardım için çalışanlar her zaman çok büyük güçlük, zorluk, eziyet ve yoksullukla karşılaşırlar. Bütün bunlara ancak Allah'ın rızasını kazanmak isteyen insanlar ne yapabilir? sabredebilir. Onun dışındaki insanların buna güç yetiştirmesi de mümkün değildir. Ve bakın kardeşlerim Allah'ın göndermiş olduğu bütün peygamberlere tebliğ görevini yaparken hepsi ne yapmıştır? Sabretmişlerdir. Başlarına gerek yokluk, gerek hastalık, gerek işkence yani gerek hapis o kadar çok büyük bela ve musibetler gelmiştir ki onların hiçbiri yapmamış? O eziyetler karşısında yılmamış, kınanmadan korkmamış ve tamamen sabretmişler. Ve neticede de bu sabır ve gayretleri dinlerini anlatmaya ve davanın da yer almasına sebep olmuş. Ve bu sayede de arkadan gelen insanlar yılmamış, o peygamberlerin o sabrı gelen arkadakiler de ne yapmıştır? Güç olmuştur, kuvvet vermiştir. Ve Allah Azze ve Celle bütün peygamberlere tavsiye ettiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a da sabrı tavsiye etmiş. Tebliğde sabırlı olmasını ve sabrın da tebliği kolaylaştırdığını söylemiştir. Kardeşlerim tebliğci hiçbir zaman acele etmez. Sabır ve sebat gösterir. Eziyetlere ve kendine yapılan hakaretleri aldırmaz kendisine yapılan kötülüklere iyilikle karşılık verir, hep sabırla ne yapar? Hareket eder. E Allah yolunda çalışan müminler de burada ne yapacak? Sabırlı olacak, gayretli olacak ve hiçbir zaman yılgın olmayacak. Eğer kişi sabrın şartlarını yerine getirirse, hem dininde hem de ahiretinde ne yapar? Başarılı olur. <gülüyor> ve Unutmayalım ki kardeşlerim Allah müminler arasında sabredenle sabretmeyenler belli olsun diye ne yapar? İmtihanlar koyar. Muhakkak safları ne yapar? Ayırır. Öyle hatıplar, öyle tebliğciyim diye geçinen insanlar vardır ki geçmişte dolmuştur, günümüzde dolmuştur, gelecekte de olacak. Kendilerini tam bir dava adamı, tam bir mücahit, tam bir Allah yolunun evleri gösterirler sadece şatafat şakşakçıdırlar ama ne zaman imtihanı olsalar gözleri korkudan kocaman olur sırtlarını döner nereye kaçtıkları bile bu insanların ne yapmaz belli olmaz ve hakikaten davacıyım veya dava adamıyım diyen bu insanların da davaya en büyük zararlar verdiği insanlardır. Düşünün savaş var. Komutan tabanları yağlamış kaçıyor askerler ne kadar cesaretli olursa olsun, ne kadar dayanır bu askerler? Davetçiler de böyledir. Işte. Korkak, acele eden, yalaka, ahlak yoksunu insanlardan davacına, dava adamı ne yapmaz? Olmaz. Sabır ancak karakterli insanlarda meydana gelen, tezahür edendir. Eziyetlere ve kendisine yapılan hakaretlere Aldırmaz. Kendisine yapılan kötülüklere iyilikten karşılık verir. Ve unutmayalım ki kardeşlerim Allah yolunda çalışan müminler sabırlı olursa sabrın şartlarını da yerine getirirlerse Allah da onları ne yapacaktır? Destekleyecektir. Evet. Allah Azze ve Celle kimini açlıkla kimini korkuyla kimini malla Kiminin ürünlerini ve canlarını eksiltmekle ne yapar dener. Ve özellikle cihat konusunda sabredenlerin ortaya çıkmasını kimin samimi, kimin de yan çizen olduğunu bilme, açıkla çıkarmayı ister. Yoksa siz Allah içinizden cihat edenleri ortaya çıkarmadan ve sabredenleri belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi zannettiniz diyor. Adım. Bütün bir hayatı Allah rızası doğrultusunda geçirme gayretinde olan müminler, birbirine de sabrı, hakkı ve merhameti tavsiye etmek zorundadır. Müminler ahlaki davranışlarında da sabırlı olmak zorundadır. Çünkü Kur'an sabrederek suç bağışlamayı, müminlerin kendi aralarında çekişmeyip birbirine karşı sabırlı olmasını tavsiye etmiştir. Peygamberler ve müminler Allah'tan sabır dilerler. Çünkü sabrın ne büyük bir nimet ve ne kadar büyük bir başarı yolu olduğunu bilirler. Evet. Allah sabredenlerin ortaya çıkması için insanları belalarla, korkudan, açlıktan yana ve mallardan, canlardan, ürünlerden yana imtiha, eksiltmekten imtihan ederler. Bu Büyük bir azim gerektiren sabırdan sonra Allah sabredenlerin üzerine nimetini tamamlar, düşmanlarından intikamını alır, müminlerin elleriyle daha önce kendilerine işkence edenleri ne yapar? Kahreder. Yeter ki insanlar sabırlı olsun, sabredenlerden olsun. Sabırda ısrarlı olmak gerekiyor kardeşlerim. Sadece sabretme yeterli değil. Bunda da ne yapma? Israrlı olmak gerekir. Eğer müminler Allah'ın ayetlerine yakinen iman eder, onun yolunda gereği gibi sabrederlerse, Allah onlara kendi işlerinden onları iyi yola sevk edecek, onları güzel de yönetecek imamlar var eder. Ve müminler Allah yolunda yaptıkları çalışmalarda ve ona olan ibadetlerinde sabırlı olmak zorundadır. Hatta bu sabırlarında ısrarlı olmak zorundadırlar. Çünkü Al-i İmran 200. ayette sabırlı olun, sabrınızda ısrarlı olun yahut sabretmekte de. direni demiştir. Bu ifadeler aslında sabrın iki anlamına dikkat çeker Sabır, nefsi kendinde bulunan zorluklara katlandırma ve ayette sabir şeklinde ise Nefsi kendi kendisindeki hem de dışındaki olabilecek zorluğa katlandırmak. Yani kişinin bir önce kendi içinde bir depremleri var, olayları, bir de karşıdan gelen. Her ikisine de insanın ne yapması? Sabretmesi ve direnç göstermesi gerekir. Evet. Allah bizleri sabredenlerden eylesin. Hadis-i şeriflere baktığımızda ise kardeşlerim, sabırla alakalı birçok hadis-i şerif gelir. Faziletleriyle alakalı birçok peygamberimizden sözler gelir. Mesela bunlardan birkaçına bakacak olursak, kim sabretmek isterse Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir nimet İhsan'da Allah bulunmamıştır. Düşünün, Kim sabretmek isterse Allah ona sabır verir ve sabırdan daha büyük ve daha güzel hiçbir nimet insana ne yapılmamış, ihsan edilmemiş. Demek ki düşünülürse sabrın insanın hem nefsinde hem imanında çok çok büyük neyi varmış? Etkisi var. İşittiği şeyin verdiği eziyete aziz ve celil olan Allah'tan daha sabırlı kimse yoktur. Çünkü ona şirk koşulur çocuğu var denilir ama o yine de onlara afiyet ve rızık vermeye devam eder. Spanallah. Yine müminin işi tuhaftır. Her işi hayırdır. Bu yalnız mümine özgüdür. Sevindirici bir şeyle karşılaşsa şük şükreder. O iş kendisi hakkında hayırlı olur. Üzücü bir şeyle karşılaşsa sabreder. O iş kendisi için yine hayırlı olur diyor. Evet. Yine Aleyhisselatü Vesselam hiç kimseye sabırdan daha hayırlı bir mükafat verilmemiştir diyor. Sabrın kemali, müsibetin birinci darbesi sırasındadır. İlk andadır buyurmuştur. Yine Aleyhisselatü Vesselam çok kuvvetli pehlivan, insanları güreşte yenen kimse değil, asıl kuvvetli kahraman Gazap zamanında intikam hırksıyla kanı kaynadığı sırada nefsine hakim olup sabırlı davranan insandı. Ve yine bir kadın Allah Resulü'na geliyor. Ey Allah'ın Resulü! Ne dedim Şaban? Bir kadın Allah Ey Allah Beni sarı hastalığı tutuyor ve cidden bu beni rahatsız ediyor dua etsen de Allah benden bu belayı kaldırsa diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam istersen sabret karşılığını ahiret dağı cennet olsun kadın cennet lafını duyunca ne diyor tamam diyor ama ey Allah'ın Resulü dua etsen de sarı hastalığı tuttuğumda elbisem açılıyor Yani dua etsen de bir daha elbise açılmasa Allah Resulü dua ediyor ve kadın ölene kadar bu hastalık ondan ne yapmıyor? Eksik olmuyor. Ama hiç kimse kadının etini ne yapmıyor? görmür Aleyküm selam. <gülüyor> Ramazan elimi sıkma. Ramazan elimi sıkma. Evet. Demek ki kişinin e, ne halde olursa olsun sabrı seçmesi, o belanın Allah'tan geldiğini bilmesi ve karşılığını cennette beklemesi de neymiş? Önemli. Yani burada vermiş olduğumuz örnek rastgele bir örnek değil. Düşünün bir insan işte baş ağrıyor, işte böbre ağrıyor, şurası ağrıyor, burası ağrıyor. Sarı hastalığın iş tedavisini gördünüz mü? Zor değil mi? Ve hep halkın içinde olur ve Bu hastalık da olduğunda insanlar ondan da hep çekinir, uzak durur. Buna rağmen bakın sabret karşılığını Allah'tan bekle. Yani bunlarda demek ki sabrın insana her meselede çok çok faydası var. Cennet zorluklarla cehennem ise aşırı arzularla çevrilmiştir. Ve yine bir gün kardeşlerim seferden gelirken böyle dağlarda mağaralar bulunan bol bol suların aktığı ve taze yemişlerin olduğu bir bölgeden geçirirken sahabeden bir tanesi ey Allah'ın Resulü bana müsaade etsen de burada konaklasam yani beni artık azat etsen şuralarda yatsam şu taze yemişlerden yesem şu sulardan itsem Allah'ı zikretsen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Senin insanların arasında kalman, oturman, onların eziyetlerine katlanman, sabretmen senin için daha hayırlıdır. Yani uzlete çekilme hiçbir zaman hayır neymiş değil. Senin insanların arasında durman, onların eziyetlerine sabretmen senin için nedir? Daha hayırlıdır diyor. Demek ki sabrın çok çok önemi varmış kardeşlerim. Bakın Habab İbnü'l-Eret anlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin gölgesinde bir, bir diye yaslanmış oturuyordu. Biz gittik. Müşriklerin bizlere yapmış olduğu eziyetlerden şikayet ettik. Yani işkencelerinden, aşağılamalarından, alaylarından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu yerden ayağa kalktı, sırtındaki bürdeyi attı, arkasındaki yastığı fırlattı ve bizlere dedi ki, vallahi geçmiş ümmetlerde öyle iman eden insanlar vardı ki, kendilerini sırf imanlarından dolayı çırılçıplak soyarlar, çölün kızgın kumuna gömerler ve testereyi başının tam ortasına koyarlar Ve ikiye ayırırlardı. Yine de imanlarından dönmezlerdi, sabrederlerdi. Vallahi geçmiş ümmetlerden öyle insanlar vardı ki, çıplak çölün kızgın kumlarına gömerler, demir taraklarla sinirlerini tararlar, yine de onlar imanlarında sabrederler ve dinlerinden dönmezlerdi. Sizler acele ediyorsunuz. Allah muhakkak bu dinini tamamlayacak. Allah'a kasem olsun ki Allah bu dinini tamamlayacak. Öyle bir yolcu devesine binecek, ta Sana'dan kalkıp Hadrema'ya kadar gidecek. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak. Koyunu içinde sadece sadece korktan korkacak. Siz acele ediyorsunuz. Siz acele ediyorsunuz. Demek ki kardeşlerim sabrın insan üzerinde neymiş? Çok büyük bir faydası var. Şimdi buradaki vakaya bakacak olursak azlar, müşrikler o an orada çoklar ve güçlüler. Az olana çoklar ne yapar her zaman? Eziyet ederler, işkence ederler. Ve sahabelere de birçok müşkünatta bu yönünü bulundular. Ama daha sonra orası fethedildi mi? Oraya İslam geldi mi? Kıyamete kadar da orada İslam'ın olmayacak mı? Mekke Medine'ye, Deccal bile ne yapamayacak? Giremeyecek. Düşünün bakın, bir sabırsızlık insanın imandan bile çıkmasına. Ama sabredin, burada bedeniniz parçalanabilir. Ama korunan neymiş? İnsanın dinidir, imanıdır. Demek ki sabrın, iman üzerinde çok büyük etkisi var. Allah bizleri sabredenlerden eylesin. Yüce Allah buyuruyor ki, mümin bir kulumu bir hastalığa müptela ettiğim zaman bana hamd ederse anasından doğduğu günkü gibi günahlardan temiz olarak yatağından kalkar. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki ben kolumu bağladım, sınadım. Şimdi ey meleklerim sağlam iken ona yazdığınız sevaplar gibi hastalık zamanı içinde aynı sevapları yazın buyurmuştu Ahmet'in müsnetinde gelen civayette. Ve yine İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o zamanda ancak ölmekle ve zorla mülke erişilir. Ancak gasp ve cimrilikten zengin olunur. Ancak dinden çıkma ve hevaya tabi olmakla sevgi kazanılır. Kim bu zamana ulaşır da, zengin olmaya gücü yettiği halde buğuz olunmaya sabreder, izzete gücü yettiği halde zayıf bırakılmaya sabrederse, Allah kendisine, beni tasdik edip doğrulayan elli sıddık sevabı verir buyurmuştur. Sanki günümüzü anlatıyor. Ebu Musa anlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işittiği şeyin verdiği eziyete aziz ve celil olan Allah'tan daha sabırlı kimse yoktur. Çünkü ona şirk koşulur, çocuğu var denilir ama O yine de onlara afiyet ve rızık vermeye devam eder diyor. Evet. Demek ki sabrın bizim üzerimizde neymiş? Çok büyük bir önemi var. Ve son olarak bu bapta Allah Azze ve Celle'ye o kadar şirk, küfür isyan edildiği halde o hala hem kafire hem de inanana rızkını vermeye ne yapıyor? Devam ediyor bu azmedilmesi gereken meselelerde. Allah bizleri bağışlasın. Rabbim hepimizi sabırlı kılsın. Günah işlemeyen ve hayra hareket edenlerden eylesin. E. Evet. Bir de sabır kelimesi hakikaten e, diğer kavramlar tahrif edildiği gibi sabır kelimesinde de çok büyük tahrifler gündeme gelmiştir. Sabır, pasiflik, zillet ve miskinlik midir? Yani öyle bir konuma gelmiş ki kardeşlerim sabreden müslümanlar bugün pasiflikle miskinlikle Ve zilletten ne yapılmıştır? İtam altına alınmıştır. Mesela cihatçı geçinen Filistinli Ebu Katade diye birisi vardır. Abdulaziz binbaz diye de geçinir. Ve iman Küfür Hükümleri diye kitapları da vardır. Türkiye'de de basılmıştı. Haricilerin böyle sulanıp da azdıkları, hırladıkları bir kitaptır. Bu Allah kendisine rahmet etsin Şakalbani ile bir tartışması vardır. Ve bunlar bu harici ki hadis-i şerifle diyeyim cehennem köpekleri Şakalbani'ye mürciye demişlerdir. Mürciye demelerinin sebebi de biraz sonraki nakledeceğim olayda yenilmeyi hazmedemeyen o alçağın attığı iftiralardan kaynaklanır. Kendisiyle tartıştığında Şeyh Bin Bazı şey istiğfarla. Şeyh Albani cihat düşmanı, cihattan korkan, pasif, miskin, zillet ehli olarak itham etmiştir. Şekalbani ise sukut etmiş. Filistinliler İsrail'le burada mücadele edeceğine orayı terk etsinler. Bizde etsinler demiştir. Karşıdaki nereye? Neresi İslam beldesi ki? Şakalbani kendisine Allah Resulü Aleyhisselatü Selam Mekke'den hicret ettiğinde Medine, İslam beldesi miydi diye sormuştur. Ve oraya gittiğinde gücünü kurmuş ve tekrar nereyi fethetmiş? Kendisini çıkarttıkları yere gelmiş ve fethetmiştir. Eğer hakikaten cihad etmek istiyorsanız önce hicret edin diye onlara kitaptan sünnetten delil getirmesine rağmen onlar daha ileriye gitmişler. Şah albaniye birçok ithamlarda bulunmuşlardır. Şah albani haricilerin hiçbiri sever. Ancak müminler sever. Allah kendisinden razı olsun. İşte sabır kavramı da karşıdan yani öyle insanlar tarafından e, yanlış anlaşılmış ve tahrif edilmiştir ki bugün sabrı biz işlediğimizde pasiflikle, zilletle, miskinlikle de ne yapabiliyoruz? İtam edilebiliyoruz. Bakın Allah azze ve celle Ankebût Suresi'nin 2 ve 3. ayetlerinde insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bıraklı verileceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah Doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Evet, sabır gibi çok önemli vurguları taşıyan bu ayet-i kerime, bakın, şüphesiz ki iman sadece dillerin söylenen bir söz değil. Bilakis kendine has sorumlulukları olan bir gerçek, kendine has ağırlıkları olan bir emanet, Sabrı gerektiren bir cihat ve tahammülü icap ettiren bir çaba içindir. Bunun için insanların sadece inandık demeleri yeterli değildir. Ve inandık demeleriyle de imani meseleleri ne yapmaz? Bitmez. Fitnelere maruz kalsalar da inançlarında direnecek ve her türlü imtihandan başarılı, halis bir kalpten çıkmadıkça iman görevlerinde bitmiş sayılmazdır nasıl ki altın ocakta eritilerek içindeki çeşitli maddelerin karışımı temizlenir içindeki cüruflar çıkarsa ve ona sonradan girmiş olan unsurlar arıtılırsa fitneler imtihanlar da gönüllerde ne yapar temizlenip arınması hususunda aynı rolü oynar yani insan karşılaştığı bir fitne ile ona verdiği tepki onu ne yapacak ne olduğunu ortaya çıkaracak. İşte sınanmadan Allah kimseyi cennete ne yapmayacağını koymayacağını söylüyor. Unutmayalım ki kardeşlerim, iman ve amel. Bunlar hiçbir zaman birbirinden ne yapmaz? Ayrılmaz. Ve bu iki sorumluluğun hayatın tamamına yayılması gerektiğinin farkına varan ve Kur'an gerçek anlamda tanışan Müslümanların kolaylıkla görebileceği gibi sabır kavramı daha birçok kavram gibi zaman için yer yer gerçek anlamından uzaklaşmış. Mesela Müslümanlar arasında bugün sabretmek denildiğinde anlaşılan çoğunlukla bir şeyi sineye çekme, ses çıkarmama, karşılık vermeme, ahirete bırakma veya bunu Allah'a havale edelim deme sanki böyle anlaşılır hale gelmiş bakın bu da bu kavramın tamamen tahrif edildiğinin göstergesidir Allah Resulü ve Vesselam her kim bir münker görürse onu izale etsin demiyor mu? bu kişinin imanının da nerede olduğunu göstermiyor mu? nasıl olur da bir insan sineye çeker? münkere mani olacak bir pozisyondaysa bir insan ona ne yapacak? mani olma yoluna gidecek. Yani sabretme dediğinde ise sabır kavramı da ne yapılmış? Tahrif olmuş. Sabırlı insan her şartta sakinliğini sürdürebilen, olumsuzluklara mütehammil ve genel olarak pasif bir tablo çizen insandır. Bu zihniyete göre bunun karşılığı olarak içinde bulunduğu durumdan hoşnutsuzluğunu ifade eden sesini çıkaran Onun bu duruma düşmesini sağlayanlara karşı söz söyleyen insana ise sabırsız, aceleci davranan denmiştir. Her iki durumda kısmi izler taşsa da sabrın gerçek anlamından uzaklar. Sabır bu değildir. Müslümanların İslami yaşamada ve Kur'an'ı anlama konusunda büyük ihmal ve gayretlerinden dolayı nice kavramlar, aynı sabır kavramı da böyle çarp, çarpıltılarak tahrif edilmiş, içine yapılmış, boşaltılmıştır. Bakın Allah'ın dinine topyekin ve bütün kafirler saldırırken, bugün Müslümanlar dinlerinde nedir? Samimi değildir. Hala sabır, hala sabırdır. Halbuki kendi kendilerine bile sabırlar, Müslümanlar aciz duruma düşmüşlerdir. Sabır korkaklık değildir. Acizlik, uyuşukluk demek değildir kardeşler Maalesef bugün Müslüman'ın ahlakı tavrı olmuştur. Allah'ın dinine bugün topyekun şekilde saldırılırken, İslam'ın izzetine hakaretler yağdırılırken, tepki göstermeyip susmak sabır değildir. İslam'ın, İslam'ı hareketin, ümmetin onur ve şerefini Hatta Müslüman bir kişi olarak kendi şahsiyetimizi korumaya çalışma, fitne bu konularda duyarsız kalmaksa sabır olarak takdim edilebiliyor. Bunlar sabrın ne kadar tahrif edildiğinin çok açık bir nedir göstergesidir maalesef. Bugün geçmişte olduğu gibi maalesef günümüzde de sabır kavramı hala yanlış anlaşılmaya devam edilmekte. Ve bu sebeple de tağut veya tağutlar veya tağuti sistemler sömürmelerine ne yapıyorlar? Devam ediyorlar. Fesat ve zulümleri hala yeryüzünü silah etmiş Biz ise hala sabır, sabır diyoruz. Sabır burada korkaklık, pasiflik ve cesaretsizlik değildir. Tağutların ve tağuti sistemlerin yok olabilmesi ancak sabrın vahiy çerçevesinde anlaşılabilmesi ve sabrı kuşanan mücadele erlerinin çoğalmasıyla mümkündür. Bu da pasiflikten, artık acizlikten kurtulmakla mümkündür. O şatafatta şunu bunu bırakacağız. O sahabelerin sabrettiği gibi sabreden erler olmak zorundayız. Bu anlamda da sabrın demek ki iman üzerinde çok büyük neleri var? Etkileri var senin yaşayışıyla alakalı şeydir bu. Nasıl yani? Sizle siz nasıl yaşarsanız öyle yönetirsiniz. O biraz konu dışı, biraz uzaktan yakalama. Yani siz nasılsanız sizin yönetenler de aynıdır. Yani biraz daha ileri değil. Senin konuna biraz giriyor da değil, debreştirme eskileri. Uzaktan yakaladı. Yakından değil. Sabır aynı zamanda bir direniştir. Zorluğa, güçlüklere, imkansızlıklara, darlıklara, felaketlere, sınanmalara, Allah yolunda çekilen çile ve sıkıntılara, amellerin getirdiği yüklere, nefsinin arzularına karşı bir direniştir. Bu da buraya kadar gelen şeyin özetidir. Sabır, pasif bir durgunluk, sessiz bir bekleme, hele hele bir şeye katlanma, zillete boyun eğip razı olma hiç değildir. Sabır aktif bir direnmedir. Mesela mümin felaket karşısında eli kolu bağlı bir vaziyette beklemez ve bu beklemenin adını da sabır koymaz. Aksine o felaketi en az bir zararla veya zararsız bir şekilde atlatmaya, felaketin getirdiği mahrumiyeti yenmeye çalışır. Nefsinin kötü isteklerini yerine getirmemek tek başına sabır değildir. Günah işlemenin çok uygun olduğu bir ortamda nefsinin kötü isteklerine direnip ona hayır amelleri işletme onun kötü isteklerinin yerine ona iyi olan şeyleri yaptırmaktır. Sabır işte budur. Gelelim bu anlamda sabrın sözlük anlamlarına. Sabır dayanma tahammül göstermenin yanında aklın ve dinin gerektirdiği şeyleri nefsi vakfetme, hasretme, musibet anında kendini tutma, umutsuzluk ve endişeden uzak durma, harp esnasında cesur olma, korkaklık göstermeme, güç ve sıkıntını anlarda gönül ferahlığı ve sözü gizleme, ifşa etmeme gibi anlamlara gelir. Dikkat ederseniz kardeşlerim demek ki sabrın, lugat manasında demek ki çoğunlukla bir şeylere tahammül edip dayanma. Yani sabır dediğinde bu manaya geliyor. Bir sor sorabilir miyim? Sor bakalım. Şimdi Müslümanların hepsi fiddet içinde artı işkence görüyorlar. Sen görüyor musun? Müslümanların bir oluyor. Hiç gördün mü? Gördü öyle konuş. Bağlar mı Ya, insanlar, i̇nsanlar, Müslümanlar savaşıyorlar mesela şu anda, ee, işkence görüyorlar, hep bir şey yapıyorlar, bizi bunlar seyretmekle sabır yoksa? İsabet etmişim işte. Ee, senin sorduğun babda değil, düşmanla karşılaşmayı istemeyimdir. Karşınıza çıkınca da tabanları yağramayabilir. Şu anda sabretmiş oluyor, bozukluyorsunuz. Ona sen karar ver. Ben sana sabrı öğretirken bunlar mı aklına geldi? İyi, güzel. Peki, karşındakini sabreden ama hangi cinste sabreden olarak görüyorsun? Size mi bakıyorsunuz? Evet. Zahiren <gülüyor> Ama şimdi sizin yaptığınız bir olay var, mesela ben kendi açımdan baktığım zaman, ben şu anda korkak bekleyen bir insan olarak görüyorum kendimi. Ama sen şu anda bir mücadele ediyorsun, insanlara bir şeyler gösteriyorsun, öğretiyorsun, bak en azından şu anda tablo öğretiyorsun Zaten cehaletin getirdiği şeyler insana korkaklıktır, zillettir. İlim bunları alır birazdan gelecek sabırlan imanın özdeşmesi. Birçok konu gelecek arkada. Bunlar hepsi basamak basamak. İstersen acele etme. Sorunun cevabını alamazsan ki ben de veremezsem o zaman görüşürüz. Evet, musibet anında umutsuzluğa düşmeme. Savaştan korkmama. Sıkıntılı zamanlarda gönül ferahlığı göstererek O sıkıntının geçmesine dek sabretme gibi. Hepsinden önemlisi de kişinin dininin gerektirdiği şeyleri vakfedebilmesi, selim aklın gereklerini yerine getirebilmesi, hayatını tamamen buna programlamaya, programlamaya veyahut hayatını buna uygun hale getirebilmesidir. Sabır, iyilikte ve takvada ısrarı. Allah'a itaat ve ibadette kararlılığı getirmesi gerekir. Yani sabreden insanlar da bunun oluşması gerekir. Sabır, İslam'ı kişisel ve toplumsal hayata hakim kılma gayreti karşısında karşılaşılan zorluklara dayanma ve direnme demektir. Sabır, aynı zamanda kardeşlerim, cennetin bedeli olarak dünyamızın cennete benzer hale getirilmesi için iç ve düş düşmanlarımıza karşı verilen mücadelenin gerektirdiği zorluklara direnmektir. Allah hepimizi sabreden ve şükredenlerden eylesin. Evet. Ayetlere baktığımızdaysa zaten sabır, mevcut zor şartlara karşı sahip olunan değerleri yaşama ve savunmada gayret tahammül direnme gücü demektir pasifize olma reaksiyon göstermeme anlamlarına asla gelmez şüphesiz sabır kavramı acele etmeme, telaşlanmama ve bekleme anlamlarına da gelir bu curatta beşe bakarsan bunu görürsün ancak bu bekleme mücadelede devamlı olma direnme genel çerçevesinden çıkmadığı zaman bir anlam taşır. Bu bağlamda koparıldığı zaman durgunluk, pasif olma ve sonunda çözülmeye kadar gidilir ki bu tabloya sabır demek mümkün değil. Hele dinin getirdiği sabır bu sabır değildir. Sabır, Müslümanların inançları doğrultusunda hedefler tespit etmeleri ve hedefe ulaşmada karşılaşılacak güçlüklere tahammül göstermelerdir. Sabrın bu anlamda bir mücadele metodu benimsenmesi gündeme gelir ki bunda da en güzel örnek Allah'ın Resuludur ve sahabelerdir. Ve Müslümanlar bu konuda hiçbir zaman fevri davranmamalıdır. Ve acelecilik bunun getireceği ümitsizlik ve yılmalara karşıda ne yapacak insan davranışlarını koruyacak. Düşünün Taif'te taşlanan bir resulün ümmeti olmayı hatırlamak lazım. Ne bu? He. Leyna ahnaba. Allah razı olsun. Düşünün Ali Selatü vesselam Taife gitti. Orada çocukları toplayıp Allah Resulü'nü ne yaptılar? Taşlattılar. Aleyhisselatü Vesselam onlara dua mı etti? Bet dua etti? Sabretti. Halbuki onlar yüzünü kanattı ve ayağının, ayakkabısının içi kanlandı. Bu şekilde olmasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabretmiştir. Ki ısrarla sabretmiştir. Kişinin hedefine şaşmayan hedefine sağlam adımlarla gidebilmesi ancak mükemmel bir sabır örneği göstermekten mümkündür. Başa gelen en müfak eziyete en ufak bir bela ve musibette tahammülsüzlük gösterme sabrı bırakma sabır değildir. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala sabret Allah'ın vaadi haktır. Buna iyice inanmamış olanlar sakın seni üzüntü ve gevşekliğe sevk etmesinler. Yakinen iman etmemiş olanların seni hafife almalarına sakın fırsat vermedir. Rum suresinin 60. ayet yine ibadetin güçlüklerine sabretme ve nefsi tutma o ibadete her şeye rağmen devam edebilmeyi ifade eder bakın Kur'an-ı Kerim'de sabır kelimesinin geçtiği 104 tane yer vardır ve hemen hemen hepsi de bizim zihnimizde var olan sabır anlayışının zamanla ne kadar farklı şekiller gösterdiğidir ayetlerde sabret gibi ifadelerin tamamı içinde bulunan olumsuz şartlara rağmen bunlara tahammül göstererek tebliğde ve mücadelede devamlılık çizgisini sürdürmek anlamına gelmiştir. Örnek olarak ey iman edenler sabredin direnin savaşa hazırlıklı uyanık bulun bulunun Allah'tan korkun ki başarıya erişesini istiyor. Var mı hazırlık? Bu ayette sabrın direnme manasına geldiği açıktır senden önce de peygamberler yalanlanmıştı yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine sabrettiler nihayet onlara yardımımız erişti Allah'ın kelimeleri kanunlarını değiştirebilecek kimse yoktur sana da Resullerinin haberlerinden bazısı gelmiştir bu ayette de gördüğümüz gibi eziyet ve yalanlamalara sabır şimdi onları Allah'ın yardımı gelip muzaffer oluncaya kadar kabullenip tepki göstermemek değil, senin yalanlamalarına, sana karşı eziyet etmelerine tahammül etme, Allah'ın yardımı gelene kadar bekle değil. Aynı davanda kararlılıkla, azimle devam etme. İstedikleri kadar yalanlama kampanyası ne yapsınlar devam etsin. Önemli değil. Sen davanda, hedefinde ne yapmıyorsun? Şaşmadan Gideceksin. Başına her ne gelirse gelsin. Yani istikrarla mücadeleye nedir? Devam etme. Sonra şüphesiz Rabb'ın eziyet edildikten, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret eden, ardından da sabrederek cihad edenlerin yardımcısı. Çünkü Rabbin onların bu amellerinden sonra elbette çok bağışlayan, çok merhamet edendir diyor. Nahl yüz Eğer sabreder, takva sahibi olur korunursanız onlar hemen şu anda üzerinize gelseler Rabbiniz size nişanlı 5000 melekten ne yapar? Yardım eder diyor. Alimdan 125'te ve yine 386'da İbrahim 12'de. Buralarda bakın sabır kavramı direnme ve her şeye rağmen mücadeleyi devam ettirmedir. Her şeye rağmen Bazı ayetlerde ise takva ve tevekkül kavramları da sabırla beraber yer alır ki, bundan da her şeye rağmen sabretme olayının çok kolay olmadığını ve Allah'a karşı güçlü bir takva duygusunun teslimiyetinin de yanında olması gerektiğini gündeme getiriyor. Evet, bakın Keyif 28'de, Nefsini Sabah Akşam Rızasını isteyerek Rablarına yalvaranlarla beraber tut, sabret, candan sebat et, gözlerin dünya hayatının süsünü isteyerek bunlardan başka yana sapmasın, kalbini bizi anmaktan alıkoyduğumuz hevasına, keyfine uyan ve işi hep aşırılık olan kişiye boyun eğitip itaat etme Bakın bu ayet davasını kararlılıkla yürütme sabrını gösteren müminlerin dünyevi kaygılara meyledmemeleri gerektiğini tembih ediyor. Çünkü çevresi güçlüklerle, eziyetlerle çerçevelenmiş bir davayı hayat boyunca omuzlamak her şeyden önce kendi yaşantısında nefsinin dünyevi taleplerine karşı direnebilen müminin başarabileceği bir iştir. Yoksa dünyalık hemen hemen bir meselede çözülen vay ben fakirim, vay ben şuyum, benim şuyum yok deyip de davayı bırakırsan ne olur? Sabır mı olur? Ne olur? Demek ki kişinin her ne olursa olsun dünyaya bağlanma hevesi ne yapacak? Gidecek. Ve dünyaya bağlanmada hayata meyletmede kişinin istikrarını Hedefini, gayesini ne yapıyormuş? Bozuyormuş. Evet. Unutmayalım ki ayette dikkat edici diğer bir unsurda Ferde dünya hayatının sözüne göz dikmemesi tembih edilirken bunu başaran insanlarla da birlikte olması emrediliyor. Anlatabildim mi? Yani hem dünyaya göz dikmeyeceksin hem de bunu başaran insanlarla birlikte olacaksın. Yani başarsan bile bir yerde tekrar buna ne yapabilirsin? Düşebilirsin. Ayette iki şey emrediliyor. Her Müslümanın belki kendi hayatında belki diğer Müslümanların hayatında gözlemlediği bir vakadır bu. Hoş geldin olur. Kişinin kendi arzularına tek başına karşılığı durması nedir? Çok zordur. Dıştan ve içten gelecek isteklerle dünya hayatına karşı çözülme kişinin tek başına olunca çok daha kolaylıkla mümkün olur ki ama müslüman cemaat içinde olursa bir toplulukta ise onun çözülmesi, zaafa düşmesi nedir? Zorlaşır. Yani zorlaşır ve müslümanların birbirine karşı bir de hakkı, sabrı tavsiye etmelerini gündeme getirirsen bu onu ne yapar? Daha da güçlendirir ve irade ve imanını hakim kılmada Müslümanlar ne yapar? Yardımcı bir faktör oynar. Ayette de buyurulduğu gibi bu olayda yani gerek dünyevileşme, gerekse Müslüman bir topluluktan beraber olma, yine sabrı gerektiren birer intihardır. Yani hem onlardan uzak duracaksın, sabırlı olacaksın, hem de Müslümanlardan sana gelecek en ufak bir şeye Sabır edeceğim. Kolay bir şey mi? <gülüyor> Sabır edeceğim. Evet. Andolsun ki mallarınız, canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takva gösterirseniz muhakkak bu yapılacak işlerin en değerlisidir diyor. Alın Rancı 186'da. Demek ki sabır insanın en önemli eğilimleri olan can, mal sevgisine karşı sosyal hayatta da müşriklerden gelecek eza, yıldırma ve her dönemde çeşitlilik gösteren birçok pislikler karşısında ne yapacaksın? Sabredeceksin. Evet. Yine Allah Azze ve Celle Ey Peygamber sana ve sana tabi olan müminlere Allah yeter. Ey Peygamber müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi olsa onlar 200 kafire galip gelirler. Eğer sizden 100 kişi olsa kafir olanlardan 1000 kişiye galip gelirler. Eğer sizden 100 kişi olursa kafir olanlardan bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar akıl etmeyen, kavramasız doğrulan bir kavramı. Hangi ayet? Kaç kasa taşırsın? Talat Hoç mealini düzelt diye verdim. Her tarafı bozuk rasgele baktın harflere değil mi? Enfal 64 65. Burada peygamberliğin başından beri sabır Allah tarafından yüce El için istenip emredilmiş bakın. Sabır başarının ve yenilmezliğin de başında gelen bir faktördür. Yani peygambere bile sabır tavsiye ediliyor bakın. Öyleyse düşmanla karşılaşıp Yüz gelme durumunda yalnızca az sayının çok sayıda kuvvete eşitliği sabır sayılmaya bakar. Hep sayılara bakın onun kaç katı? Yüz en son kaç? Bin. Bir de senin görmediğin işaretlenmiş 5000 Yani sayı burada önemli değil. Senin neyin önemliymiş? Sabrın önemli. Evet. Ama azlık, çokluk değil. Burada manevi güç maddi güçten neymiş? Daha üstün. Yani senin imanın kazandığın şeyden daha üstün. Aynen rızık dersindeki cümleyi hatırlayacak olursanız Müslümanlar yarına neyle bakar? Tevekkülle, imanla kafirler? Malıyla, mülküyle. Evet. Manevi güç makineden, silahtan, atom bombasından falandan, filandan, uydudan daha güçlüdür. İnsani güç, sürekli hareket ve devamlılık göstermektir. İslam, kuvvet konusunda bütün tavsiyeleri birinci derecede manevi güce dayandırır. Yani imana. Tek başına bile olsan, yeryüzünde sen bir ümmetsin, sen bir milletsin. Tek başına bile olsan. Evet. Sabır nasıl sağlık ve afiyet zamanında güzel sohbet yapılırsa bela zamanında musibet zamanında sıkıntı baskı zamanında da aynı güzel sohbetlere devam etmek de mümkündür. Sabır Allah yolundaki belalardan lezzet alma, günleri tükeninceye kadar ölümü gönlünde taşımaktır. Sabır bela oklarına göğüs gererek hedef olmaktır. Evet. Allah hepimizi sabırlı kılsın. Unutmayalım ki nefsimiz, hevamız ibadetlerden zorlanıyor. Unutmayalım ki nefsimiz her zaman günaha, küfre daha meillidir Ve onlara arzu duyar. İslam'ı yaşamak isterken İçimizdeki ve dışımızdaki düşmanlarımızın tepkilerini her zaman ne yapıyoruz? Çekiyoruz. Yani sen güzel bir yaşantıya başladığın zaman inan tepkiyi dışarıdaki kafirlerden gördüğün gibi içerideki Müslümanlardan hasetle de ne yapabilirsin? Görebilirsin. Birini hakikaten sahabe gibi sevmek istersin, öbürü sana hayretle bakar. O duygu onda yoktur. O anlayış da onda yoktur. Senin bu anlayışın ne yapamaz? kavrayamaz anlayamaz ve senin o anlayışına bile mani çalışır. İşte bunlara da sabır edeceksin. Sabır, sabır, sabır. Nefsimiz öne geçme, bilgiçlik taslama, muhatabımızı susturma, boş konuşma, haramlarla meşgul olmayı her zaman ister. Tek çözüm sabır yapışacağım. Yalandan, gıybetten, nemmandan, boş konuşmaktan, haram seyretmekten, haram yemekten, azgın iştahlıktan, dizginlenmesi zor olan isteklerden, arzulardan kurtulmanın tek yolu nedir? Sabah edilir. İşkence karşısında bela ve musibetlerde, sır vermemede, kafirlerin, tagutların İslam dışı düzeninin, nefsine zor gelen ve hoş gelen özelliklerine karşı onlara meyletmeme, taviz vermeme, bilinçli davranma ancak sabırla gerçekleşir. Selam evde Kimler? Kimler? Tamam. Tamam. Sabır, kötülük, bozgunculuk ve yıkıma sebep olan olaylar karşısında insanlığın direnme, tahammül etme ve karşı koyma gücündür. Sabır, bütün iç ve dış engeller karşısında direnme, sağlam bir azim ve güçlü bir iradeyle bu engelleri aşarak yol almaktır sabır Allah'ın dinini yaşama yaşatma için gerekli olan bir davranış sergilemektir sabır mücadelede iç içe ve peygamberlerin sahip olduğu süreklilik haline getirdiği de bir davranıştır bu sebeple kulum diyen dava bilincine ulaşmış her Müslümanın dinini yaşamada ve yaşanabilir hale getirmede Allah adına verdikleri ve vermeleri gereken mücadelede sabrı kuşanmaları ve bunu da kendilerine bir ahlak edinmeleri gerekir. Çünkü davet yolu uzun, sıkıntılı, meşakkatli ve işkenceyle doludur. Sabır, eziyet ve her türlü bela ve musibet karşısında yılmayıp Allah'a ve onun dinine bağlılık, dinin hayata hakim kılınabilmesi adına yapılan mücadelede bu yoldaki engellemeleri aldırmadan bu yolda kararlı olmakta ancak sabırlı olmaktan geçer. Evet. Gelelim iman ve sabır ilişkisine. Burada biraz esneyelim. Bir çay içelim. Ondan sonra devam edelim. Çünkü bayağı oldu herhalde. Inshallah.